Pavlus'tan Korintlilere Birinci Mektup Dördüncü Bölüm Böylece insanlar bizi Mesih'in hizmetkarları ve Tanrı'nın sırlarının kahyaları saysın. Kahyada aranan başlıca nitelik güvenilir olmasıdır. Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi de yargılamıyorum. Kendimde bir kusur görmüyorum. Ama bu beni aklamaz. Beni yargılayan Rabb'dir. Bu nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rabb'in gelişini bekleyin. O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman, herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır. Kardeşler, bizden örnek alarak, Yazılmış olanın dışına çıkmayın sözünün anlamını öğrenmeniz için bu ilkeleri sizin yararınıza, kendime ve Apollos'a uyguladım. Öyle ki hiç kimse biriyle övünüp bir başkasını hor görmesin. Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığı neyin var ki? Madem aldın, niçin almamış gibi övünüyorsun? Zaten tok ve zenginsiniz. Biz olmadan krallar olmuşsunuz. Keşke gerçekten krallar olsaydınız da, biz de sizinle birlikte krallık etseydik. Kanımca, Tanrı biz elçileri, en geriden gelen ölüm hükümlüleri gibi gözler önüne serdi. Hem melekler, hem insanlar için, bütün evren için seyirlik oyun olduk. Biz Mesih uğruna akılsızız. Ama siz Mesih'te akıllısınız. Biz zayıfız, siz güçlüsünüz, siz saygıdeğer kişilersiniz, bizse değersiziz. Şu anadak aç, susuz, çıplaz, Dövülüyoruz, barınacak yerimiz yok. Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz. Zulmedilince sabrediyoruz. İftiraya uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana dek adeta dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk. Bunları sizi utandırmak için değil, siz sevgili çocuklarımı uyarmak için yazıyorum. Çünkü Mesih'in yolunda sayısız eğiticiniz olsa da çok sayıda babanız yoktur. Size müjdeyi ulaştırmakla Mesih İsa'da manevi babanız oldum. Bu nedenle Beni örnek almaya çağırıyorum sizi. Rab'be sadık olan sevgili çocuğum Timoteus'u bu amaçla size gönderiyorum. Her yerde, her kilisede öğrettiğim ve Mesih'te izlediğim yolları O size anımsatacaktır. Bazılarınız yanınıza gelmeyeceğimi sanarak küstahlaşıyor. Ama Rab dilerse yakında yanınıza geleceğim. O zaman... Bu küstahların söylediklerini değil, güçlerinin ne olduğunu öğreneceğim. Çünkü Tanrı'nın egemenliği lafta değil, güçtedir. Ne istiyorsunuz? Size sopayla mı geleyim, yoksa sevgi ve yumuşak bir ruhla mı?